1766 numaralı konu, Ebu Süfya'nın oğlu Muaviye'nin hutbeleri, Ebu Süfya'nın oğlu Muaviye Medine'de halka hitap ederek şunları söyledi, Ey insanlar, şunu biliniz ki Allah Teala'nın vermek istediğine hiç kimse mani olamaz, diğer taraftan da onun men ettiğini de hiç kimse veremez, mal ve servet Allah katında sahibine hiçbir yarar sağlamaz, Allah kime hayır vermek isterse onu dinde fakih bilgi sahibi, kılar, ben bu sözleri şu minber üzerinde söyleyen Hazreti Peygamber'den işittim. Muhammed bin Abdurrahman şöyle anlatıyor. Muaviye'nin bir hutbesini dinledim. O şöyle diyordu. Ben Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işittim. Allah Teala kime hayır vermek dilerse onu dinde fakih, bilgili kılar, veren Allah'tır. Bense sadece bir dağıtıcıyım. Kıyamet kopuncaya dek bu ümmet Allah Teala'nın emirleri üzerinde duracak ve düşmanları da onlara bir zarar veremeyecektir. Muaviye bin Ebi Süfyan bir hutbesinde şunları söyledi. Ben Hazreti Peygamber'i şöyle söylerken işittim. Ümmetimden bir taif, emri gelinceye kadar Allah Teala'nın emirlerini ayakta tutacaktır. Böyle devam ettikleri sürece de düşmanları onlara bir zarar veremeyecektir. Başka bir rivayette de, bunlar düşmanlarına karşı daima muzaffer olacaklardır, ibaresi vardır. Muaviye buhutbeyi irat ederken cemaat arasında bulunan Malik bin Yehamir ayağa kalkarak, ben Muaz bin Cebeli bu taifenin Şamlılar olduğunu söylerken bizzat dinledim, dedi.